baş mühendislerden kardeşinin eksikleri görmüş, şundan yapmış. Mühendisleri çağırıyor. Orada mühendis de mi yapmazsa başa demek değil. İş başında olan gelmiş, git bana kahve getir. Baş mühendis git bana kahve getir diyor. Onun onun gurrunu kırıyor. Bana git bilmem ne getir. Şunu al bunu yap, şunu yap. Gerisi Böyle ondan sonra ancak onlar yani böyle şimdi mede üst üst seviye göre işi işin içinde öğreniyorlar bir çırak gibi öğreniyorlar işi öyle abi ben şaşırıyorum kaldım dedi Bizim mühendisler yanına varamazsın dedi onlar senden bir işçiyle beraber şaşırıyorum işin doğrusu da bu işin doğrusu da bu işin içinde pişmek lazım mühendismiş teori tabi kabul ama bir de var. bilmek lazım işini içini bilmek lazım sen bilmediğin bilmediği işçiyi nasıl yapabilirsin işçi gelse sana bir şey sorsa yapamadım nasıl yapacağım derse ne yapacaksın işi işin olmak lazım bunu içinde olmak lazım pişmek hani alaylı derler Çantacı, çanta taşıyacaksın o öğreneceksin. Ocak'tan yetişmek. Şimdi biz Ocak'tan geçeceğiz miyiz hocam? Ocak'tan. Ocak'tan gelen yok. O, o. Hepsi, hepsi teolojistiyen. Akşamı mevlana Öfke mevlana. Okay, mevla, kabul okay. Mevla'nın hayatı öğrendik. Artık gına geldi. Bir akşam döşün dedi ki bana şeyde sabancada oturur kendisi ama hakiki Mevla'nın hakiki Mevla'nın ya dedem dedi şu Mevla Hazreti Mevlana'nın 800. yıl yıldönülmüşse de kutlusal. Ki hati pire e, toz kondurmayan bir insan. Neymiş? Hep aynı şeyleri. Her yerde sema. Ya, sema ama sema bir aşkın sonucudur. Aşk olmadan sema etmezsen bir şey ben demez Sema. Değilme ben taşım ben dur. Aşkın sonucu. E, aşkın sonucu. Gönlünden gelen bir şey değilse yapamazsın zaten, dönersin. Dönersin. O ayağı yerden kesilenler vardır, duymuşsunuzdur. Görmüş mü? Görmüş mü? Ayağı yerden kesilen, görmüşsün ki Sivaslı gibi de Sivas vardır, dönersin. Ben de Müceme Babaannemi gördüm. Müceme Babaannemi gördüm, eskicileri çekiyordu. Adam 72 yaşında. Bostan kalktı bayraçta. Adam 72 yaşında. Bırak Ayakları yere küsledi. Şaşırdı mı kaldı? Ali dediğin tanesi ne var? Çok Ali dediğin. Onu 1962'de yaparlar. Odama sağladı. ben çok küçüktüm. O Bahriye. Bahriye, yani çok küçüktüm. Çocukken mi var ki, kaçmış oradan gelmiş bahar sığınmış, orada bir de bunu almışlar, büyütmüşler dedi, Ali dedi, Ali, Fani, Ali. Hani. bir kez karşı bir kalbe sene gelmiş, da tekler dedi, tekler <gülüyor> sığınmış, sene 62 iki olmuş bu. 30-30. <gülüyor> Mekanizat Tünan kumandanı vardı o adam. E, ne başka bir adam ya, Tuttu ilk defa, İstanbul'da bir neyli ve ahildi. Ben ilk defa gidiyorum. Bir şeyim yok yoktu. Abdülbaki Bey'i alalım ya sen. Bilmiyorum. O da şey sizin kreşmenin yerini de yapıyorduk, serpteniyor. Konusta oturduk, konusta oturduk. Konusta oturduk. Milye küp talebe büyüyor, talebeleri. kötü, kötü. götürün. Götürün. Tekere kamalıyorsa su taşmış, şeye, eve su taşmış falan. Mahalleye geldim, beş on kuş onda yiyor. Götürün mahalle bunu <gülüyor> unutuyor. Bana bakıyor ama götürün, eve <gülüyor> Pırtmışım, pavru. pırtmışım. Onu getirmişler şeye, ayni. Bu ayni gördün mü siz? Gördün mü. Ben onun onu ne olduğunu bilmiyordum. Ayni getirmişler, üstünde elbisesi, şey, e, temlimesi falan. O tutmuşlar ya. Kudüm bulmasın mı? Pırlıyor ya. Dört senem şemaya diyor. Onu görenler de, ben o zaman bilmiyorum. Dedi, dedi. Bağır dediler. Bu bir kötülük ya dediler. Gör, selam sema etti. Kötülük mü tam? <gülüyor> ayin bitti, öldüne çöktü. Baş bu, Baş sema bu. Ya pusla batan bir şey. Sema ilk başta şöyle teselli duyulur ki Hazreti Muhammed mirace erdiğinde. Kollarını dünyanı açmış ve dönmüş. Onun dönüşü de şeydir. Tanrım, seninle aramda iki kulaç kaldı. Hı, evet. İki kulaç kaldı. Şu iki kulaç da geleyim de seni göreyim. Semazen kollarını açtığı zaman çok tepsil edilir. İşte, Hatta aldım yere verdim toprakta. İyi. Bak iki semazen, Tanrım senin aramda iki kulaş kaldı der. Ayakları yerden kesen semazen, Tanrım sizin göğendir. Bilmiyorum, suçlu insanlık apolar hafı olur. Bizim yılınızda bunları konuşmak benim haddim değil ama... Sıkran, sıkran, sıkran ama bakın, güzel bir şey oldu, herkes şahit bir şey oldu. Kur'an'dan bana buna e, gününden inanıyorum. İki, yay başı kaldı bir grafik yine batışa kalktı. Az bir şey, yani kaçışmaya kalkınca. Yani. Ama o o, o Allah okey kardeş. Ya terzama zaman evet. samaya kalkınca darbe gelir bir hafta anda. Onun kuvveti geliyor. Evet. Evet. Ama diyorum terbiye edenin olduğunu bir terbiye samaya kalkan bir sürü ben Allah izah eylesin. Amin, amin. ben hangi hocaya Hoca mi? Hangi mi? O gün hocam, hocam diyor. Sekiz Aten. sene onun bizimleğine ayrılmadım. Sekiz sene her pazar onunla evde kavga düş, öyle giderdim. Yani, muhakkak bana geçeceğim. Hocam bir gün evi, evi badana ediyorum. Peşiktaşlı küçük evim vardı, badana edeyim. Bak şey daha şöyle mesela 3'te Hoca'nın 90 var. Bugün şey 452. Abi ben bugün toplama Hemen bıraktım o bıraktım gideceğim. Evimizden hep soğuk bir duş çektim. hep bodada ya, ne yapacaksın? Ya neredeyim? Duşun akıyor iş bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> Çıktım. Gittim. O ya bu geç kalmaz diye, niye geç kalmaz? Beş dakika geç kalmaz. Düşünme o zaman yok. <gülüyor> <gülüyor> badana boya <boyu> Ertan'ın. <gülüyor> Neyse, akşam oldu. Sen, sen kal dedi. Hocam, emri. Herbek gitti, biz kaldık. Herbek de badana var. <gülüyor> Hoca, diyorsa, 9 ona kadar tuttu, bir şey anlattı. Başım gitti Evi gelsem on iki, evde o sarı falan, sen gidiyat edemedin ya. Ocağı sabahı katıyor, badanını bitirdim, ya oğlum hediye O şey o hediye yani. <gülüyor> Tabii o, Allah, porça ne, ne yoruluyorum, ne iş oluyor, Allah, asır şey. <gülüyor> ne ya o saat. ortada kalkıp meydan geçecek. Sekin üstte olmam lazım. Yedi, hemen yedi, geç yediye yedi, çeyrek kırıyor çıkmam lazım. Çünkü otobüs bölümlerden, yani, saat beş falan. Haykat falan diyemem. Kalktı. Kalktı, işte baranda kaldı ben seni. Gittin birini buldu, evi, evi, evi temiz et. Baktı ya profi, yağlı boy yapmaya çalışıyor. Şaşırdı kaldı. <gülüyor> evet. <gülüyor> şey sen sen biraz işi aslında bak. Sen işe. Sen işe aslında bak. Hocam bu arada ben de ben de anlatır mıyım? Can mi? Tam da böyle konunun üzerine gelecekler gelecek galiba ki buraya toplanmışsınız. Hani bazı şeyleri açmışsınız artık. Evet. Açtınız da geldiniz. Çok şükür. Yani bu çok önemli bir vasıf. Bu kedi-fare hikayesini hepimiz biliriz. Kedi kovalar, fare kaçar bilmem ne yapar. Yok çizgi film olmuştur filan. Bayılırım onlara. arasında. <gülüyor> Yine bir gün kedi fareyi kovalıyor, fare agara doğru kaçıyor. ineğin ayaklarının dibine gidiyor. Ey diyor, inek kardeş kurtar de arkamdan kedi geliyor, yiyecek. E diyor, sen dün de beni kızdırmıştın, şimdi bası vereyim mi? Seni de alayım şunu <gülüyor> <gülüyor> Ama, hadi diyor, geç arkama bari de seni kurtarayım. Kusura bakma belki birazcık argo olacak ama fare arkasına geçince inek bunun üzerine bir pisliyor. <gülüyor> Kedi geliyor fare de fareler de fare yok tam giderken bakıyor ki afedersin bokun içerisinde bir kuyruk dikilmiş. Tutuyor kuyruğundan götürüyor dışarıda hallediyor işini görüyor. Şimdi Mevlana der ki buradan dört tane çıkartır. Bir gün muhtaç olmayı ya bu olmayı bile düşünemeyeceğin, yardım istemeyi bile düşünemeyeceğin kimseler olabilir. Kimsenin gönlünü kırma. Tabii. Affedersin, sana her bok atanı da düşmanın belleme. Seni her boktan kurtaranı da dostun sanma. En son dersine, de, e kardeşim, bu kadar bok içerisindeyken affedersin. Hala bu kibrin, niye hala niye kurut dik tutarsa birazcık kibrini kır, törpüle. <gülüyor> Biz kibrimizi kırarak geldik buraya. Kim bilir hepiniz nelerden geldiniz? <gülüyor> hepiniz kim bilirsiniz? Ben miyim? Hiçbir şeyim. Önemli olan Vav'la Elif'in münasebetini bilmek. Vav diye bir davay diyenlere vavay davay haline demiş. Değil mi canım? Ne dersin? Ne, ne yapıyormuşum. Dinleyiniz beni. Sağ olun. Sağ olun. Hepiniz kibirlerinizi, kibirlerinizi kırıp gelmişsiniz buraya. O çok önemli. Çocuklarından çökmüyor Çocuk mu Hepsi, değil mi? Hepsi değil mi? De, Hepsi burada oturacaklar. Allah iyi ki bize nasip etti. Allah cümlesin, kızlarınızı bize geldiler. Nasipetiniz varmış, Allah kısmet etmiş bize. Şey ne mutlu ki, valide hasbaya kadar Kistan, günler şuraya oturuverdim hemen. <gülüyor> Sizleri tanımak şerefine de oldum. Hocam mesela şey... onunla konuşuyoruz, şey yapıyoruz ama ben bir türlü, işte dünya gayreti, dünya meşakketi. İzmir'den çıkıp giremiyorum, bilmem neyim, bir yerleşti biz bırakıp babamadık. Burada bir torunum da torun seninle bahanesine çıktık, geldik, dur. Torunum da diyor ki, dede nereye gidiyorsun, dur dedim, dur dedeye gidiyorlar, ben de dedeme gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Halil Hocam şöyle bir şey şu anlatmıştı. Bu Kastamonu'nun Kastamonu yer yer tipi tezkeresi var. Eee Bursa'da Çekirgede bir filatipi camisi var. Yer tipi. O, o o o, o Bursa'ya gittim. O, o camiye giderdim. O hoca hoca cami bırakıp da o, dört kişi kulübeye giderdim namaz kılmak için. Şimdi hansete de Peygamber, miraja çıkacak. yanında aziz Cebrail çıkarken. Ya siz siz fitneye işte. Orada bir sol sol tarafta eee sol canlı dedi yukarıda yeşil bir ruh çarhediyor. Deniyor. Ya ya Cebrail bu çar eden ruh kimdir? Nedir? Bu sen artık taşın, sonından sonundan gelecek olan Mevlana'dır. İlahi Aşkım diyor. Değerli miracın, insan ve şahidi, artık Mevlana'dır, değerli bizim hocam. O da böyle zevk bir insandı. Ondan bir zevk duyardı. Biz onu tatlı tatlı böyle. Ne güzel. Onu anlatıcı tazı biliyorsunuz. benzetif Benzetifler falan, bir mimikler falan. Gerçekte Bir gün Siem Sok'tayken önüne bir btc adam geçerken taşa öyle bir tekme atmış. Siem Sok kızmış. Yan demiş taşa nasıl tekme atıyorsun onun da ruhu var. Eyvallah. Almış taşa gitmiş onun kafasına vuracak bir şey. O diye taşın can zaten tekneyi yemekle yandı. Bir de sen cahilin kafasına vurmak taşın canını yakma. <gülüyor> James okumuşum demiş, taşı kenara koymuş. Önümdeki cuma bir camide cumasını eda ettikten sonra caminin imamı en son çıkan cemaatlerin arasında Cems'e demiş ki dur, sen dur bekle. anda gördüm, sen taşı kenara koydun. İmamın üzerinde de ametist taşı üzerinde çift bav varmış, çift bav işlenmiş bir kolyesi. Bu taş demiş benden sana hediye. Çift bav işli taşı Şems'e hediye etmiş. Şems de yıllar sonra Kimya Hatun'a evlenince yüz olarak Kimya Hatun'a hediye etmiş. Kimya Hatun sormuş nedir bunun hikayesi? bu hikayeyi anlatmış. Çift var, var etkette altı, çift val, 66 Allah'ın isimlerinden bir tanesi evet. Ama insan dünyaya geldiğinde dünyaya gelmeden Allah rahminde val gibidir senin evet. şekilde. Valdır. Dünyaya gelir, ayaklarının üzerine dikilir, kendini elif zanneder. Ama elif değildir. Elif olamamıştır. Elif'in Elif anahtarlığı bir başkadır. Elif'in anahtarlığı vav açmaz. Vefat ettiğinde biz kapıta düz yatırırlar bizi. bir müddet sonra yine ayaklarımız hızlı falan çeker. Yine vav şeklinde geliriz. Kainat da bir vavdır. Onun için vav diye tevay diyenlerin vav rey la vay hane demiş. <gülüyor> Vav'u iyi bilmek lazım. Hiçbir zamanda Elif oldum dememek lazım. Tamam Elif'i, zamana başlamadan önce Allah'ın tekniğine gülmem ne iş şey yapıyoruz ama hala içimizde bir varlık olması lazım. Onun önüne olan bu. Bir molçuk. Ağzını sağ ol. Eyvallah. Ağzını sağ, sağ, sağ ol. Dersini gördü bu mu? Östek olsun. muhabbet Ağzım. ettik. Hadi ortam şey oldu. Ağırlığından bir <Gülüyor> de tabii. Her kim dünyada bir ustadan kaçarsa, şunu bilir ki devlet ve saadetten kaçmıştır. Bu arada, tamam her kim <gülüyor> ustadan kaçarsa dediğim, Erzurum'daki çifte minareleri nakletmeden geçmeydim. Eyvallah. Çifte minareleri biliyoruz Erzurum'da. Duydum. Yarım kalmıştır. <gülüyor> Padişah sonra yaptırmamıştır. Yarım kalma hikayesi de, Padişah'ın emrediyor, Erzurum'a iki tane minare Çift çifte minare yapayım diye. Bilmem halkı hatırlayamıyorum şimdi mimara. Mimar da en güvendiği, hani verilen tarihte de iki minareyi birden bitiremeyecek. En güvendiği kafalarından, ustalarından bir tanesine diyor ki, sen buna başla, ben buna başlayayım, beraber yapalım. Halk... Usta şeyin, çırağın yaptığı minareyi daha çok beğeniyor, onu daha çok övüyor, şey yapıyor, biraz böbürleniyor, ne oldum. Minarenin tepesindeyken karşı minareye sesleniyor, usta diyor, bana bir su getirsene, Ayşahin de bana bir su getirsene diyor. Ve usta minareden kendisine atıyor, ölüyor. Onun arkasından ben ne yaptım diye çırak minareden atlıyor ve intihar ediyor. Anasırpaşa emri diyor ki bu minareleri tamamlamayın. Bunun hikayesi böyle kalsın. Erzurum'daki minareler hala yapımdır. Hah. İşte diyor anonimce. Yani tam da dersine ilgilidir. Evet çok iyi. Evet. Evet. Evet. Kinayetli mi dedim? Evet. Bakın çok iyi. bu da bir kısmet. Evet. Bu da bir evet, kısmet. Evet, kısmetli. Erzurum'a kısmetli diyor. İşte görsel. Siz de bakıyorsunuz. İnşallah. Bu, bir, bir. <gülüyor> bir, bir. <gülüyor> ben şimdi, ama ses de ses büyük bir gündalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şimdi Karloğlu Süleymani açışa akma diye yani. yapmış. Parsanlar. Nimar Sinan. Altın aferin. Kardeşim, bu camide küşaf yürüdü. Şöyle bakıyorum. Anıtan adına, tekrar geliyor. Bu cami senin açmak sana layıktır diyor. Nimas'dan, esmeliyle kapıyı açıyor şu anıtan Bu da kamununun büyüklüğü. Tabii. Yapana karını ya parasını ölebilir iş mantısa iba mı yapar mı? Eski dünya gitirana ee, tarih bunlar dosur Türk Türk tarih şimdi Türk dünyasından kanamlar başka Türk dünyası bir tarihe. Amel hocam dedi ya Allah kızkanıçtır <gülüyor> Kuluyla Allah sana kimseye koymak istemez evlenlerini kim olduğunu bilirlemez. Şu erenimdir, bu erenimdir demez. Çöl asrını Rabia Hatun'un evine bir gün bir hırsız giriyor, soyacak. Ama evde götürecek bir şey bulamıyor ki. Rabia Hatun'un yattığı yatakta bir hasır, yastığı bir kerpiç. Bir testi, masa üzerinde bir testi suyu var. Ay böyle evin deyip tam hırsız çıkarken Rabi altın uyanıyor değil, hırsız mı? Yani madem buraya kadar zahmet ettin, geldim, gel bari şu teslerdeki suyu da ben sana bir suyu da kim diye abdest alayım, namaz kılayım. Hmm. Rabi Hatun suyu döküyor, hırsız abdestini alıyor, tam namazda oturuyor ki gökten bir nur. Hırsız erenlerin arasına koşuyor. Yağılıyor Rabi Hatun. Ben, buncesine alnımı secdeden kaldırmam karşındayım. Böyle bir birinle beni vakfetmedin. Ama onun vakf olması için senin araya girmen lazımdı. Hmm. Siz ondan sonra doğruyu bulup, her annelere karışıyor. Eyvallah. Evet. Olay bu. Özlensin hocam. Bu da senin şanslıcaklar. Hepimizin şansı. Estağfurullah. Benim şansım kesin. Öyle Değerli de, insanları gördüm sonra. Bakın belki de birkaç bir, bir, bir, kelimeleri geçeceğimiz olan müsaadırı neler süsledik, neler, neler, ne, ne misaller verirdi. Bu da sizin hepimizin şansı. O yüzden sağlıklarım. Buraya rahmet getirdiniz. Allah razı olsun. Ey sanankar olan ceset, Kadınci için bir sanat öğren, kadıncı için bir sanat öğrenmişsin, bir de din sanatını öğrenmeyi et. de din Dinini öğren. Yani sadece materyalinde kalmaz, manevi aramıda Sanat sayesinde dünyada giyilmiş, kuşanmış ve zengin olmuşsun. Buradan bir şehirye çıkınca, yani ahirete gidince ne yapacaksın? Ahriyette maram koltuk tercih etmez. Oranın sermayesi başka. Bir sanat öğren ki ahriyette sana muafire, muafiret ilahiyi kazanıyorsun, Allah'ın affını sana kazanıyorsun. Yani Allah seni o sayıda affetsin. O cihan yani ahriyet anemi pazar ve kazanç dolu bir şehirdir. Kazancın bu aleme mahsus olduğunu zannetme. Orada kazanç var. Hak Teala buymuştur ki, bu alemin kazancı, o alemin kazancına nispetle çocuk oyunu gibi kalır. Buradaki tamamen hayal alemi. Hayal alemi, hakiki alem orada işte birkaç arkadaşınız var o zamanlar karma. Bizim asıl kendimiz hayalini sabitlediğimiz bir yerde. Hayali. Hayal. Burada onu hayalim. Hayatı hayal. Bu da kar gözlüğü Mesela mesela. Halk Teala buyurdu ki, bu alemin kazancı, o alemin kazancını göre böyle çocuk oyunu gibi kalır. Mesela küçük bir çocuk gibi diğer bir çocuğun üstüne çıkıp da temasta buluyormuş gibi davranır. Çocuklar oyun esnasında dükkan yaparlar ve güya alışveriş ederler, e, can parayla. Fakat o dükkanın, o alışverişin vakit geçirmekten başka bir faydası olmaz. Dünyadaki kişiler evet, de kazanç kazancı ama asıl kazancımız olmaz. Dünyadaki hayat nedir ki? Sonsuzluk aleminde, evvel ve ezel, ezel ve ahiret arasında bir yani derler, hu denecek kadar az, nefes ağacak kadar az. O sonsuz alemde, ezel ve arasındaki insan ömrü ne ki? Hiçbir şey değil. Şu hiçbir şey olmayan hayata kendimize vakfederiz o ezer ve ebed olan alemi bir kenara bırakırız. Demiyoruz ki, bu alemde bir, bir hırka, bir kul olun demiyoruz. Kazanın, çalışın, zengin olun. Ama zengini kendinize mahsut kalmasın. Verin, Allah verin diyor. Gece olunca dükkan açan çocuk, aç olduğu halde eve döner. Gece geçer yapılmaz. Kimse gelmez. Diğer çocuk, çocuk da evlerine gitmiş, o yalnızca başlar kalmıştır. Bu cihanda o çocukların oyun yeri gibidir. Çocuk oynar. Gece olması Ölümdür. Ey bu alemde ticaret ediyorum ve helal haram gözetmek sizin kazanıyorum diyen gafil. Sen de o çocuk gibi hayır ve hasenat kesen boş, kendisi yorgun bir halde ev demek olan kabre gelirsin. En sonunda oraya gidersin kazancım kazancım. Dünyanın kazancı Allah aşkı ve kalbi cazibedir. Dünyanın kazancı Allah aşkı ve kalbi cazibedir. Yani cezbeder. Onun için de istidat ve kalbet demek olan nuru hak lazımdır. O dünyada ahirete kazanmak için Allah'ın nuru, kavuşmak olman lazımdır. Cenab-ı Kerim dünyayı çocukların oyun yerine ki Kur'an-ı Kerim'de malumunuz olsun dünya hayatta oyundan ve oyalanmadan ibarettir. Süstür. Aranızda bir övünüştür. Mallarda ve evlatlarda bir çoğalıştır. Bunun misali bitirdiği nebat kişilerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Sonra o nebap kurur ve sen de onun bir hale gelmiş, görürsün. Sonra da bir körçe olur ahirette çetin azap vardır ki keza şimdi yağmur yağ, nebap uyur, işte meyve olur, sebze olur, sonra meyve bitince pürre gider. Senin de dünya hayatın böyle. Dünyada, geldiğin dünya kazanıyorsun, çok kazanıyorsun, milyar'dan tilyoner olursun ama bir yerde orada bitersin. E şey kapanıyor, senin hayatında çözcek olur, çöpçek gibi olur ve nihayet o mezarda ne hayatı olur? Mezardan sonra ne olacak? Yani mezar evet dünya hayatının sonu ama öbür hayatında başlamıştır insan bir anı öğrenme geçiriyor. Baş kaldıtır. Yani şu dünya hayatı oyalamaktan ve onundan başka bir şey değildir buyurulmuştur. Bina ile